Melek'ten merhaba, bu hafta güncel müzik topografisinin çeşitli kuytularından topladığımız deneysel üretimlerden bir seçki hazırladık. Çalışta kulak verdiğimiz isim İzdandalı elektronik müzisyen Biyarki'ydi. Üç sene önce Rus DJ Nina Kraviz'in etiketinde yayınladığı tekno teklisiyle sahneye hızlı bir adım atan Biyarki, hız kesmeden aynı sene içerisinde kaliteleri her daim zirvede olmasa da 3 uzun çağrı yayınlayarak kendisini farklı bir lige çekmişti. Viyarki zaman içerisinde kurgu masasında daha fazla zaman harcamayı öğrendi ve geçtiğimiz ay deneyselliğinin üzerinde bir madalya gibi takan beş parçalık oligam isimli veciz bir kısa çağrı ses verdi. Az önce denildiğimiz Hayton Satan da bu kayıttandı. Sırada son uzunçalarını 10 sene kadar önce yayınlayan Los Angeles menşeli trompet icracısı ve ambient müzisyeni John Hassel var. 50 küsur yıllık kariyerinde uğradığı çeşitli ses duraklarını itidarlı melodik ve ritmik yapılarla temize çeken Hassel. Sonunda Warp'ın alt etiketi Endia'dan yayınladığı Listening to Pictures kaydı ile ses verdi. Bu albümde yer alan Al Congo Udu sonrasında Andreas Gerth ve Florian Zimmer'dan müteşekkil Berlinli ikili Drift Machine'e yer vereceğiz. Analog sesler ve alan kayıtlarından modüler sentez yöntemleriyle puslu, endüstriyel, işitsel manzaralar da hepşiren ikili 5. uzun çağrıları Shantr'ı Umor Rex etiketinden yayınladı. Bu kayıttan da Shift 4'u seçtik. No. Mm -hmm. Kontolu müzisyen David Pusutka, çeşitli kimlikleriyle seçkilerimizi sıkça misafir ettiğimiz bir isim. Egyptrix ile yaptığı çalışmalar sonrasında bu projeyi emekli edip serüvenine Ceramic TL adıyla devam eden Pusutka, bu sene ACT isimli yeni bir girişime müjdesini vermişti. Nevi şahsına münhasır yabani ses dünyalarında yolculuk eden ve bilindik işitsel yapılardan uzak durarak dinleyicisine her an tetikte tutan müzisyen, yeni kaydı Universalist'te daha sükunetli ve iyimser seslerin peşine düşmüş. Ee, bu kayıttan seçtiğimiz Wish'in akabinde multi enstrumentalist Michael Behar'i ve cellist Teddy Rankin Parker'ın müşterek uzun çaları A Heart From Your Shadow'a yer vereceğiz seçkimizde. Ee, Drone patlamaları, elektronik kasılımlar ve cello müredeleriyle ruh aletleri arasında seksek oynayan bu kayıttan Paper Tiger gelecek. <Gülüyor> Bu geceki deneysel seçkimizin noise düzlüğündeyiz. Ee, geçtiğimiz sene vefat eden Finlandiya'da deneysel elektronik müzik ikilisi Pensonik üyesi Mike Vainio ile e, Fransız kompozitör Frank Vigrou 2012 ve 2014 arasında birlikte yüklüce bir müşterek üretmeye imza atmış. Bu iki senelik projenin ilk mahsulleri 2015 yılında Paul Frua Leger Soleil ismiyle gün yüzü görmüştü. Ee, serinin muhtemelen son olmayacak ikinci ayağı ise Ignis isimli bir kısa çalar oldu. Yine geleneksel yapılardan uzak birbirine benzemeyen 6 adet gürültü topundan oluşan bu kayıttan seçtiğimiz Fö'ün ardından yine bir noise işbirliğine yer vereceğiz. Merzboğ mahlaslı Masami Akita, metalik eşyalar, gürültü pedalları ve hışırtı kutularından damıttığı seslerle deneysel müzik sahnesinde ismini duyurmuş bir müzisyen. Birlikte Hexa'yı oluşturan Room 40 etiketi kurucusu Lawrence English ile Shushu'nun beyni Jamie Stewart da hakeza çoktan rüşkünü ispatlamış isimler. Bu üç müzisyenin bir araya geldiği Mers Ball and Hexa projesi sert gürültüden damıttıkları elektronik işitsel bulutları Akromatik adlı bir kayıt da bir araya getirdi. Birazdan bu kayıttan Mers Hex Part 1 gelecek. Gürültüden biraz uzaklaşıp daha temiz elektronik seslere yelken açıyor ve geçen seneki Tools of My Purpose albümünün devamını Dedicated to Sublimity kaydıyla getiren E. Saglia'ya yer veriyoruz seçkimizde. İhtiva ettiği daha çarpık ritimsel yapılara rağmen atmosfer olarak daha kucaklayıcı olan bu bereketli kayıttan seçtiğimiz Glass Wing'in akabinde tekno dünyasının önde gelen etiketlerinden biri olan Stereobic Artifex'den, We want Neither Clean Hands Nor Beautiful Souls kısacalarını yayınlayan Serana Butler'ı konuk edeceğiz. Kullandığı sözel sample'larla son dönemde hız kazanan feminist harekete göndermede bulunan, taze olarak ise Tekno'nun dub cenahında yüzen bu albümden çeşitli sekanslar birazdan açık radyoda olacak. Bu geceki programın kapanışını iki adet synth manzarasıyla yapacağız. İlki 2006-2013 yılları arasında varlık gösteren Amerikalı elektronik üçlü Emerald üyelerinden Steve Hochschild'in... ...iki senelik bir aradan sonra yayınladığı bir kaydında yer alan Empath. Kayıtları penceresiz bir stüdyoda yapılarak tüm mevsimsel ve çevresel etkilerden arındırılması arzulanan bu parça sonrasında... ...Auckland menşeli deneysel müzisyen Megan Mitchell'ın Cruel Diagonals projesi misafirimiz olacak... Tahsil gördüğü Washington Üniversitesi'nin etnomüzikoloji arşivlerinden topladığı alan kayıtları ve sampleları ritimler ve ambient atmosferlerle sarmalayarak hayat verdiği Disambiguation albümünden Render Arcane ile bu gecelik veda edeceğiz. Program kayıtlarına 13melekradyo.tumblr.com adresine ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.